su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Su hakkında bu hafta her zamanki meselemizden bahsedeceğiz. Kuraklıktan, baraj seviyelerinden girelim önce dedik ama daha sonra bütün bunların neden olduğu susuzluk sorununa bir bakacağız. Susuzluk biliyorsunuz hem Türkiye'de hem de dünyanın pek çok yerinde şu anda problem olmaya devam ediyor. Ve bunların sonucunda sosyal tepkiler ortaya çıkıyor. Bundan birkaç hafta önce Detroit'ten bahsetmiştik hatırlarsınız. Orada da e, suların kesilmesine insanlar e, tepki vermişlerdi. Türkiye'de de buna benzer şeyler oluyor, olaylar oluyor demiştik. E, nitekim Mardin Derik'te de Ağustos ayında pek çok e, tepkiyle insanlar yollara döküldü. Su ve elektrik kesintisi sebebiyle. E, bunlarla ilgili konuşmak üzere bir konuğumuz var. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Diyarbakır'dan konuğumuz Cengiz Acar. Merhaba Cengiz Bey. Merhabalar Hanım. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Evet. Hoş bulduk Merhabalar. Evet. Hı -hı. Cengiz, Cengiz Bey, şimdi Akgün de girişini yaptı. Aslında Türkiye'de uzun zamandan beri dile getirilen susuzluk kuraklık meselesine bağlı bir susuzluktan bahsediyoruz. Barajların her gün evet. dolduk oranlarını veriyoruz. Ee, işte muhtelif şehirlerde su kesintilerinin başladığı ya da e, işte Yalova'da 3-4 günlük suyun kaldığı İstanbul için ayrı, ayrıca şey yani bir e, ne denir loto oynar gibi. Birisi hmm. 145 gün, birisi 160 gün hmm. gibi e, günler ifade ediliyor. E, ama işte e, Mardin Mardin e, de Kızıltepe, Derik'te bir başka boyutunu daha görüyoruz aslında biz meselenin elektriklen ortaya çıktı aslında bu mesele elektrik kesintileriyle ama sadece hani yol kapama meselesi yol kesme ve işte insanların canhıraş bir biçimde eylem yapmalarını daha fazla konuşur olduk. Biz arka planından evet. başlayalım isterseniz çünkü arka planın olduğunu bir miktar biliyoruz nasıl gelişti bu olaylar diye başlayabiliriz. Evet, evet ben önceki şunu söyleyeyim, dinleyicilere evet. merhabalar demek istiyorum. Sonrasında bu üç gün öncesinde Asansör kazasında yaşamını yitiren on tane emekçi kardeşimize Allah'tan herzat yakınlarına da baş sağlıyor diliyorum bununla hmm. başladık. Kötü bir olay ve şunu söylemek istiyorum. Şimdi gerçekten bahsettiğiniz gibi e, yani su sorunundan öncesinde bu bölge ve ülkemiz açısından e, elektrik ve suyun hakikaten hakikaten önemli olduğunu işte böyle kuratlıklar e, ve e, enerjinin sıkıntı olduğu zamanlarda daha çok dillendiriyoruz. Şurada şunu söylemek gerekiyor. Yani enerji ve su herkes için e, vazgeçilmez en temel ihtiyaçtır. Hmm. Bunu karşılanması da eşit ve adaletli bir şekilde karşılanması da sonuçta bir kamu sorumludur ve kamu kurumlarının görevidir. Burada evet. temelde temel, tabii bu işi mevcut hükümet, önceki hükümetler tabii bu işi özelleştirme kapsamına aldılar. Bu kapsamda daha öncesinden gelen işte bazı kurumun özelleştirmesiyle başlayan özelleştirme süreci şu anda 21 dağıtım şirketinin özelleştirmesi tamamlandı ve bu farklı sektörlere devam ediyor. Şimdi bu özelleştirme sürecini biraz anlatırsak, yani evet. biz bunu defalarca dile getirdik. Yani özelleştirme hem bölge için hem ülkemiz için bir karartmaya gider. Yani bu bir sorun çözmez. İnsan ee, hakları bir... ilalini oluşturmaya başlar. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Yani burada özelleştirdiğiniz kurumlar bölge için, ülkemiz için daha çok karanlık günleri getirir. Hı. Üstün üstün işte şu anda sizin bahsettiğiniz gibi mesela bu bölgenin açısından değerlendirirsek alınan özel firma şu anda altyapı yapı çalışmalarını iyileştirmek e, artı mevcut durumu düzeltmek yerine direkt bu işi kar amacı giderek işte bu işi tahsilat boyutuna da giderek direkt bölgeye tomalarla işte ben askeri gücü de kullanmak kaydıyla e, direkt tahsilata yönelmiş bulunmaktadır. Evet. Ve tabii burada tepkiler yani insanlar bakma tepkilerini dile getiriyorlar. E, yani siz bir bölgeye bir yatırım yapmamışsınız ya e, alt iyileştir iyileştirdi direkten bu işi parasını toplayayım dersin olacak sonuçlar da birazcık böyledir halkın tepkisi birazcık bunadır yani kaliteli hizmet e, ondan sonrasında daha düzgün elektrik alacaklarına diye karşılarında tomayı bulup evet. işte bak gaz kapısı ile saldırı olduğu sürece bu tepkilerde artacaktır diye düşünüyorum evet, evet. aslında hmm. özelleştirmeyi e, gündeme getirdikleri her dönemde İlgililerin ifade ettikleri şu oluyor, altyapı hizmetleri iyileştirilecek, verilen hizmetlerin kalitesi yükselecek ama bütün yaşanan pratikler gösteriyor ki özellikle bu temel hizmet alanları içerisinde yani mutlak almak zorunda kaldığımız alanlar, örneğin, temel, su, ihtiyaçlar. Evet, temel ihtiyaçlar evet. için gösteriyor ki bu vaat edilenler hayat bulmuyor. Altyapı hizmetleri ve kalite her geçen gün çok daha kötüleşir hale geliyor. Çünkü şirket dönüp e, kendi tahsilatını toplamak üzere hmm. e, evet. birinci görev e, olarak farz ediyor ve o işten uğraşıyor. Ne de pahalanıyor sorun, her şey bunu da şey söylemek lazım o Hı. uygulamayı da şöyle yapıyor yani burada kayıp kaçağı yani şu anda medya arasında yansıyor kayıp kaçağı e, fazlalaşıyor kayıp kaçak var yakın kayıp kaçağı hani bulmanın yöntemleri bu değil. Evet. alt yapımızı iyileştirirsiniz. Yani bugün burada sağlık sektörü bile çok kötü durumda çünkü e, voltajla gamları o seviyelere ulaşmış ki artık gerilim seviyesi kademe kademe artıyor ve sağlıkta cihazların işte üretim yapan sanayicinin e, makinenin bozulması ne kadar evlerdeki buzdolabının bozulması köylerde Hı. biliyorsunuz Sular pompalarla sondajlarla çıkarılır. Şu anda su sorunu da baş gösteriyor. Neden gösteriyor? Çünkü elektrik sızı var. Hı. Elektrik sızdırıyorsunuz. Dolayısıyla su kesintisi yaşanıyor. Hı hı. İnsanlar hayvanlarını, evet. tabii tabii hayvanlarını bile hayvanlarına su veremiyorlar. E burada bölgede yüzlerce hayvanın telef olduğu bilgisi de ulaşıyor. Herhalde. Evet, böyle bilgilerde ulaştı. Gerçek değil mi bunlar? Yani gerçekten kesinlikle insanların kesinlikle hayvanları iyi. öldü. E, tabii şimdi kırsal kesimi düşündüğünüz zaman burada hayvancılık, e, halk safhada hayvancılık tarım. Yani siz elektriği kestiğiniz zaman adım suyunu da kesmiş oluyorsunuz. İnsanların evet. matematik suyunu da kesmiş oluyorsunuz. Evin evet. mahsulünü sulayamıyor, hayvanını sulayamıyor. Dolayısıyla geçim kaynağı olan hayvancılık ve tarım bir de ölüyor. Evet. Ölmesi, evet. ölmesi demek insanların e, çaresiz kal, kalmasıdır ve bu da mevcut politikalar bu, buna geçiyor. Biz bunu evet. daha öncesinden söyledik. Yani basın açıklamasıyla dile getirdik, özelleştirmeden öncesinde öncesini dile getirdik. Yani mevcut kamu kurumlarının iyileştirilip halka daha hizmet vermesi gerekti, gerekti, gereklidir diye bahsettik. Ama tabii burada süreçler biraz daha farklı da ileriyor biliyorsunuz. Evet. Zaten böyle sorunlar olduğu zaman genelde medyada da şu şekilde yansıtılıyor Cengiz Bey. Hani sanki insanlar böyle bedavacıymış gibi kayıp kaçaktan hani bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak için her türlü şey yapmaya hazırlarmış gibi falan gösteriliyor. Yani aslında bir burada bir şey var. Kamu... E, hizmetlerinin yapılmaması durumu var. Hakkıyla yapılmaması evet. durumu var. Ve insanlar buna bir tepki gösteriyorlar. Ayrıca Bu insanların yani. ödeme durumlarının olmaması da söz konusu. Evet. Biz geçen haftalarda evet Detroit'i konuşurken bunun altını özellikle çizmiştik. Orada da su e, borçlarının tahsil edilmesi Hı. için vatandaşa çok yoğun bir baskı yapılıyor. Biriken faturalar söz konusu. Ve insanlar diyorlar biz bunu keyfimizden ya da işte çünkü şirketler şöyle ifadelerde bulunuyor. E, i̇nterneti ödüyorsunuz ya da bilmem neyi ödüyorsunuz bunu Yemeği niye e, ödemiyorsunuz <gülüyor> diye. Evet, evet. Onlar da çok net diyorlar. Yani e, paramız yok. Çünkü o bölge 2008 kriziyle iflas eden bir şehir, işsizlik var. E, aynı şey evet. bence e, burası içinde geçerli. İnsanların ödeme gücüyle de bağlantılı bir e, boyutu var meselenin. Evet evet dediğiniz gibi şimdi şöyle bir şey de var. Hani bölge açısından değerlendirirsek zaten burada 30 yıllık bir savaş süreci var. Evet. Bu süreçte yani bu süreçte insanlar alın gücü ciddi oranda düştü. Hatta biliyorsunuz büyük şehirlerde göçler başladı ya göçlerin evet, bayraşı sorunları evet. evet. var. Onlar da ayrı bir tartışma konusu tabii. Ama şimdi burada şu var yani siz insanlara sosyal devlet olarak yani öncelikle ben bu elektriği sana kaliteli getirdim veya alım gücünüz yok yani alım gücünüz yok. Size nedir sosyal devlet olma anlamında? Biz işte bunun çözümünü de aslında sunduk. Olarak. Yani nedir? Bugün insanlara yeşil kar dağıtıyorsunuz Yeşil enerji neden olmaktır? Yani orada gırtaldı elektrik kesimine gitmekten ziyade orada insanlara işte 250 kW veya açıyorum bir meskenin gücü 150 kW, 150 kW kadar size bunu ücretsiz, yani sonuçta bir sosyal devlet politikası. Evet. Hı hı. 150 kW biz size ücretsiz temin ederiz. Üzeri kullanıldığı mı bu olur. Bu bir evet. geçiş süreci olur. Hı hı. Ama Tabii. siz direkt yani şu anda hiçbir çalışma yapmadan altyapı yok, bir şey yok, çalışma yok, e, haklarınızın birleştirilmesi yok. Direkt gidip tahsilatı yaparsanız yani e, bu toplumsal öfkeyi de beraberinde getirir yani. Tabii hiçbir Hı. şey sunmadan sadece tahsilatı yapmaya odaklı bir şey, hizmet anlayışı, Peki. tırnak içinde hizmet anlayışı. A evet, tırnak içinde <gülüyor> hizmet anlayışı. Ayrıca şu var, şimdi bir de şu sorun var. Hani insanlar bu... E Kayıp kaçak olanı diyorlar. Kayıp kaçak bedelini biz niye ödeyelim tarzında mı şeyler de dönüyor. Yani bunların mevzatıyla biraz daha Yani zaten şu anda elektrik faturasını alıp baktığınız zaman orada kayıp bedelinin e, tamamen e, fatura yansıtıldığı aşikar belli bir dönem e, açık şekilde görüyordu. Şu anda enerji bedelinin için gizlenmiş şekilde veriliyor. Evet. E, burada zaten kayıp kaçağı sen tahsil ediyorsun. Yani onun tasatını da ediyorsun. Hı hı. Yani üstüne de üstlük hizmet götürmüyorsun. Evet. Yani böyle sıkıntılar da var. Tabii yani bu çok çok büyük bir dengesizlik var yani. Zaten burada gelir dengesizliği, işsizlik sorunları varken hani bu kadar temel bir ihtiyacın hani insanlara verilmemesi bile baş başına bir şey, bir problemken hani bir de üzerine hiçbir hizmet vermeden sadece tahsilat yapmayı düşünmek tamamen büyük bir adaletsizlik. Evet, şunu da belirteyim. Şu, şöyle bir sıkıntı da oldu. Bir erkek, bu biraz daha kırs. Hani bizim e, böyle tarımsal sulama yapılan kısımlar ve ülkemizin tamamında aslında bu sıkıntı var. Burada biraz daha baş gösterdi. Şimdi e, biliyorsunuz e, tarımsal desteklisi var. Yani çiftçilerin aldığı Hı -hı. çiftçi kayıt sistemi, ÇKS evet. desteklemeler var. Şimdi burada e, kullanılan politikada adınıza... E, Sulu aracı kayıtlıysa, ister elektrik kullanın, ister kullanmayın, ister ee, su kullanmayın veya kullanmayın önemli değil. Devletin verdiği size desteklemenin üzerine şu anda Bakanlar Kurulu kararıyla e, bloke konuldu. Evet. Bu brokeyi evet, kabul etme, evet. Et. evet, evet. Yani Bakanlar Kurulu üzerinden sanki bu şirketin hakikaten böyle bir farklılığı varmış gibi. Tatsılatı devlet yapıyor gibi. Hı hı. Siz burada bunun üzerine... E, Broke koyuyorsunuz ve çiftçiyi zorluyorsunuz. Diyorsunuz ki aldığınız desteklemeden e, bu kesintinin yapılmasını kabul ediyorum diye dilekçe imzalatıyorsunuz. Buna istinadenin de istim yapılmasını istiyorsunuz. Hı -hı. E şimdi Hı -hı. burada adam yani şimdi herkes sulama amaçlı olarak trafik kullanmıyor. Herkesin Hı -hı. yani bu, bu, bir, bu bir kere çok yanlış bir politika. Zaten biliyorsunuz dört gün boyunca Kızıltepe'de köylerin yolu kapatması sebebi oydu. Dört gün boyunca bu dilekçeyi imza vermeyenlerin elektriğini verilmeyecekti. Bunu ikinci bölümde biraz daha detaylı konuşalım. Evet. Bir ara verelim ama evet. anlattığınız tablonun özeti aslında şu. Devlet özel sektörün borçlarının tahsilatçısı olmuş. Devlet yani, e, şey evet, evet. değil yani Aynen hizmet götürme yani. değil de e, evet bir özel işletmenin tahsilat işlemlerini yapar hale gelmiş. Yani, bu anlayışlar. Bu bu, bu bu karar bunu gösteriyor. Bu karar evet. bunu gösteriyor. Yani. Evet. Şimdi müzikle bir ara veriyoruz. Daha sonra konuğumuzla birlikte programımıza devam edeceğiz. Ahuzlardan dinliyoruz. Su içemem testiden. I Devam ediyoruz konumuz Cengiz Acar Elektrik Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyesi Diyarbakır Diyarbakır evet onu da söyleyelim ee, şimdi birinci programda biraz şeyden bahsettik hani su kesintilerinin ne anlama geldiğinden elektrik kesintisinin ne anlama geldiğinden sonra Cengiz Bey siz şöyle bir şeyden bahsettiniz çiftçiye destek kredisini de buradaki elektrik borcunu ödemesine şartladı şart olarak bağladı evet. Dediniz. Evet, onu biraz daha hani o konuyla ilgili biraz daha konuşalım asıl mesele yani, de buradan zaten, koptu demiştiniz evet. bu eylemlerin doğru. gerçekleşme nedeni evet. zaten şurada yani dediğim gibi adınıza suru arazi kayıtlıysa ki burada insanların demin söylediğim gibi şu büyük çoğunluğu tarımsal tarımla ilgilendiği için burada mahsulünü suyla yani ...kendi bir trapo olabilir... ...veya döşediği kanalla olabilir... ...bir şekilde bu mahzlumlu sulaması gerekiyor. Evet. E, yalnız burada devletin yapması gereken... ...veya özelleştirme sonra soruşan firmanın... ...ki bu başta başlamış sıkıntı... ...bu firmanın Hı. yapması gereken... ...oraya daha kaliteli elektrik ve sürekli bir enerji sağlamak. Tabii Hı. sürekli olması çok önemli... Evet, ...yoksa çok bir anlamı olması. yok. Evet. Esinlikle sürekli bir enerji sağlaması. Yani bunu sağlamaktan ziyade... ...şu anda ekonomik ömrünü tamamlamış hatlarla... İşte mevcut 1900'lü yıllardan kalan trafo kök binalarıyla bu işi hı hı. çözmeye çalışıyor. Hiçbir yatırım yapmadan direkt bu, bu, bu şekilde masraflardan kısmaya çalışıyor yani. Evet, evet. Zaten evet. personel alımı da yok. Yanında söyleyelim. Mevcut aynı zaten özelleştirmenin sonuçlarından biri de budur. Az personelle çok iş. Evet. Yani burada çalışma standartları da çok düşük düş, düşüyor tabii özelleştirme sonucunda. da iş yapmaya çalışıyor. Burada bu, bu da çiftçiye enerji vermeden, ondan sonra şey temin etmeden kaliteli enerji temin Hı -hı. etmeden direkt tahsilata yöneliyor. Bunu da nasıl yapıyor? İşte denemde bahsettiğimiz gibi alınan çel katselerin üzerine bloke koyarak bunu direkt tahsil edip sonrasında faturalandırmak Ama şimdi çiftçinin de şöyle bir şeyi var. Yani önce mahsulünü ekecek, mahsulünü yetiştirecek, büyütecek sonrasında bunu toplayacak, satacak, parasını ödeyecek. Evet. Hı, evet, oldu, bunu bunu tabi bunu bu masumun yetiştirmeden direkt başta siz onun parasını keserseniz çiftçinin de önünü kusmuş olursunuz. Yani bu bu kadar ciddi bir sıkıntı. Ki kaldı ki biliyorsunuz mesela bu bölgede gap projesi vardı. Hı -hı, bir hı. zamanlar evet uzun süredir hala tamamı masumasında olan olduğu söylenen bu proje bitseydi zaten sulama kanalları da bu sulayacaktı yapılacaktı bu sulama kanallarıyla da bu sorun belki bu boyuta da gelmeyecektir. Yani çiftçi orada sulamasını mevcut kanunlarla yapacaktı. Hem bölgede yeraltı kaynaklarının korunması anlamında hem su sıkıntısının önüne geçilmesi anlamında bu bir çözüm aynı zamanda? Yalnız bu proje bir türlü bitirilemedi. Evet. Sıkıntı bir miktar. Yani, evet, Orada pompa kullanmaktansa e, kanallar da bu iş çözülecekti. Hakikaten de e, proje güzel bir projeydi ama neden bitirilemedi? Biz onu da çözmedik. Aslında ama enerji işte, kısmı işte. bitirildi değil mi? B ya da büyük Aşağı bir miktarı yani. tamamlandı Hı. enerji alanında da sulama kısmında evet, yol evet, kat edemiyorlar. Kısmında. Evet, evet. Yani sulama kısmında bu işte yol kat edilemiyor. Yani gereksiz ülkenin birçok yerinde, gereksiz suyun olmadığı yerlerde e, 10 milyonun ...on bin kanal yapılmasına rağmen... ...şu anda suyun olduğu bölgede kanal yapılmıyor... ...ya eğer altı kaynakları kullanılmaya içiyor, içiyor insanları. Evet. Bu da tabii hem su sorununu ...hem işte bölgede bu özelliğine sonucu... ...eksi sıkıntılarını meydana getiriyor. Evet. Evet. Hı -hı. Ve sonrasında da... ...Ağustos ayının... E, ...sonlarında... E, ...işte evet. basına yansıyan... ...eylemler gerçekleşti. Evet. E, ve Doğru. çok ciddi bir... E, Nedenir müdahaleyle karşılaştı aslında hmm. insanlar. Hatta onların medyatik olması açısından hani daha fazla akıllarda kalan dünyanın en uzun boylu adamı Sultan Kösen de hmm. etkilendiği evet. destek verdiği ve hmm. işte bu şey müdahale sırasında orada olduğunu biz biliyoruz. Haberlere böyle yansıtı daha doğrusu. Doğru. Peki o eylemlik sürecinden bir miktar bahsedebilir misiniz? Nasıl gelişti ve sonrasında hani geldiğimiz aşamada nedir durum? Hala elektrik sorunu ve su sorunu devam ediyor ama nasıl bir noktada ondan bir miktarda Hı. ondan bahsedebilirseniz. Tabii, şimdi oradaki süreç aslında defalarca burada hatta belki basına yansıyan küçük bir kısmıydı. Öncesinde de burada defalarca görüşmeler yapıldı. E, muhtarlarla görüşmeler yapıldı. Bölgede biliyorsunuz Urfa'da, Suruç'ta ondan sonra Mardin, Terik, Kıdlıkta'da bölgelerinde kaymakamlıklarımız görüşüldü. Bu işin bu kapsamda çözülemeyeceği yani e, çözülemeyeceği anlatıldı. Ama burada herhalde alan e, özelleşen ve bu işi alan firmaların bu konular çok da hesaplarına gelmediği için çok da bu yanda çözümden yanı olmak istemediler. Yani burada e, halkın arasına karışıp e, biz bunları bu şekilde çözelim, size enerji getirelim tarzındaki bir görüşünden ziyade işte sürekli e, hani böyle bir provokat etme, bakımlaşımın üzerine gitme tarzında olunca ve bu eylemden son e, tabii büyük çapaya ulaşınca basına yansıdı. Şöyle bir şey de söyleyeyim efendim. Mesela burada şu anda kırsal ve merkezlerde günde 3-4 saat kesinti yapılır. Ve bazı bölgelerde bu 8 saatte kadar çıkıyor. Yani hı hı. düşünsenize kısa bir bölgede 8, de 8 saate kadar çıkan bir kez günlük kesinti. Bu nedenle de kayıp. Evet, kayıp. evet yani düzenli ve sürekli bir kesinti. Evet. E şimdi 8 saat, düşünseniz evinizde çocuğunuz var, tarvanızda masulünüz var, e, havalar çok sıcak. Sonuçta evet. su yüzyazınıza gidemeniz gerekiyor. Bu 8 saat kesinti süresince bunu nasıl gideceksiniz? Evet. Yani bunu defalarca görüşmüşsünüz, anlatmışsınız, e, çözüm adına bir şey beklemişsiniz, çözememişsiniz. Ondan sonra oluşacak tepkiler de bu boyuta geldi. Yani hani meca sanki bu, bu bir günde oluştu Hı. veya bir anlık bir şeymiş gibi gösterildi ama bu uzun süreçlerin sonuçta 2013 özelleştirme yılı bu şu andaki 2014'ün sonlarındayız. Evet yani iki senedir süren bir mesele. Evet evet iki senedir de ve emin olun ki hala e, çözüm adına bir şey yok. Hı. Ne var? E, Taslaklarını nasıl yaparız? Sayacıları nasıl değiştiririz? İşte o sosyal sistemi uzatan seyirci okuma sistemi kurup sayacılarımızı kuralım, taslakımızı evet, daha hızlı tamam. da yapalım. Yani bu şekilde de biraz çözümde zor gelir diye düşünüyoruz. İnatlaşma var yani. Önce parayı ya, verin evet, diyorlar. Evet. Yani şirket kesinlikle. önce parayı verin diyor. Ancak ondan sonra size hizmet veririz der gibi bir şey. Ama şimdiye evet, kadar evet. hiç hizmet görmemiş insanların zaten paraları da yok. Yani burada çözümsüzlük evet. var başka bir şey görünmüyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani biz bunu defa söyledik ve halden söylemeye devam ediyoruz. Yani evet. öz eleştirmenin sonuncusudur duyuyoruz. Daha az hizmet, daha fazla külfet olarak <gülüyor> e, vatanıza geri dönüyoruz. <gülüyor> evet, aynen. Evet, Kesinlikle öyle. Bu öyle olunca da e, bu işlerin de çok da yürümeyeceği açıklar zaten. Evet. Ee, yani programımızın da sonuna geliyoruz ama eklemek istediğiniz... Bir şeyler var mıdır? Aslında Neler bir, bu yani? e, çok temel haklar meselesinde e, işte insanların yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan hem kendi bireysel ihtiyaçları hem de işte ekonomik faaliyetleri, geçimlik tarımları, hayvancılıkları için e, gerekli olan... E, haklarını e, alma mücadelesi içerisinde bir başka boyut daha ortaya çıkıyor. O e, eylemler süresinde e, devletin e, nasıl müdahale ettiğini görüyoruz. Bir başka yüzü daha ortaya çıkıyor. Çünkü o eylemler sırasında... Ee, çok yoğun bir biçimde e, güvenlik güçleri evet. e, müdahalede bulunmuşlardı. Ciddi isyan e, oluşturmuştu bu. İşte az önce söylemeye çalışıyordum. Sultan Kösen'nin e, bir evet. şeyi var. E, işte bence oradaki bir cümlesi şeydi. Seçilen milletvekillerine, bölgenin milletvekillerine e, şey diye hitap ediyor. İşte bizim yani biz sizi vekilimiz olun diye meclise gönderdik. Bizim evet. karşımıza geçmek için değil diyor ve işte hayvanın işte insanın üstüne bomba atılmasını gaz bombası atılmasını kabul edemediğini anlatıyor bir feryat içerisinde İnsanları çok çaresiz durumda bırakıp üstüne üstlük bir de şiddetle hakkını arama yani hakkını aramaya kalktığında bir de şiddet görüyor insanlar her yerde olan bir şey bir yandan Kendin da mi? böyle demek lazım. Her, her yerde olan bir şey. aslında şimdi Enerji Bakanımız da çıktı açıklama yaptı. Diyor ki işte biliyorsunuz Filistin savaşında işte orada insanlar tabii ki savaş hali kimse istemez o durumların oluşmasını. orada işte enerji sıkıntısı var. Yüzen santral yapalım. Gidelim günde insanlara iki saat, üç saat elektrik verelim. Tabii ki bunlar yapılması gerekiyor evet. işte, ki olarak ama senin bölgende bir yangın varsa Önce buradaki insanlara sen Yani şu anda 4 saat şey, 4 gün boyunca saate kadar. De, aha, aha. Günün 8 saate kadar Ama Hı. düşünün Kızıltepe'de 4 gün boyunca full elektrik yok evet. Tamamen 24 saat Yani Hı. bu işi çözmeden Kalkıp başka yer için bir izahat yapmak Çok da bence Çözülebilir çözülemeden olan bir şey değil, değil. Bunu Hı. çözmek lazım ee, Tabi nasıl çözeceğiz bunu Yine söylüyorum Önce Hani öz sonucu şudur, daha az hizmet, daha fazla külfet olmanın özelleştirmeyi durdurmak, kamu ele bu işi yürütmek ve kamu ele yürüten işleri düzeltmekle çözülür. Evet, çok güzel söylediniz. <gülüyor> Cengiz Bey programımıza kat, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür bu ederim. Bu konunun takipçisi olacağız çünkü bu konu burada bitmeyecek, o çok net. iki senedir sürüyor, daha da sürecek gibi görünüyor. Daha sonra yine konuk ederiz herhalde sizi programımıza. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet. Su hakkında bu, bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı. Kar için değil, yaşam için su.